700, numaralı konu, İslam'da ilk tayin edilen reis, evet, Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Cüheyne kabilesi geldi ve peygambere, sen aramıza geldin, bize ahd ve söz ver de kavmimizle beraber sana gelelim, dediler, böylece Hazreti Peygamber onlara ahid verdi ve onlar da Müslüman oldular, Hazreti Peygamber Recep ayında Cüheyne kabilesinin yanında bulunan Beni Kinane soyundan bir kabileye baskın yapmak için bizi yola çıkardı, yüz kişiden azdık, biz de gidip onlara baskın. Yaptık, Fakat o halkı kalabalık olduklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldık ve Cüheyne kabilesine sığındık, Cüheyne kabilesi bize, niçin haram olan bir ayda savaşıyorsunuz, dediler, biz de onlara, biz haram olan ayda bizi haram beldeden çıkaranlarla savaşıyoruz, dedik, bunun üzerine bazılarımız diğerine, peki, şimdi görüşünüz nedir, diye sordu, bazıları da, Resulullah'a gidelim, ona haber verelim, dedi, bazıları ise, hayır, biz burada duralım, dediler, ben ve birkaç kişi. Kureyş kervanının yolunu keselim, dedik, o zaman kim ne ele geçirirse onun olurdu, sonra biz kervanın bulunduğu tarafa doğru ilerledik, arkadaşlarımız da Medine'ye dönüp durumu Hazreti Peygamber'e anlattılar, Hazreti Peygamber bu durumumuza öfkelendi, öyle ki yüzü kıpkırmızı kesildi ve, benim yanımdan hepiniz birlik olarak gittiniz, şimdi parçalanarak bana döndünüz, sizden öncekileri parçalanmak helak etmiştir, yemin ederim, ben sizin üzerinize bir kişiyi kumandan tayin edeceğim, ki, o sizden daha hayırlı, açlığa ve susuzluğa daha sabırlıdır, dedi. Böylece bize emir olarak Abdullah bin Kahşe el-Esedi'yi tayin etti. Abdullah, İslam'da tayin edilen ilk emirdir.